Musallat hiç göz açtırmaz da garbın kanlı kabusu. Asırlar var ki İslam'ın muattal beyni bazusu. Ne gördün şarkı çok gezdin diyorlar. Gördüğüm yer yer harap iller, serilmiş hanumanlar, Başsız ümmetler, yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, Yolcusuz yollar. Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar, Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar, Tegallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, Riyalar, türlü iğrenç iptilalar, türlü illetler, Örümcek bağlamış, tütmez ocaklar, yanmış ormanlar, Ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar, Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar, Gaza namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar, Ip ıssız şiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar, Emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, Geçerken ağladım geçtim, Dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok, Bin perişan yurda başvurdu. Mezarlar, ahiretler, Yükselen karşımda dura dur, Ne topraktan güler bir yüz, Ne göklerden güler bir nur. Derin nereden gelir feryadı yüz binlerce âlâmin. Ufuklar bir kızıl çember, yükük boynunda İslamın. Göğüsler hırlayıp durmakta, zincirler daralmakta. Bunalmış kalmış 350 milyon can sakırtlakta. İlahi, gördüğüm alem mi insaniyetin mehdi? Bütün umranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi? Şu zahirsiz bucaklar mıydı vahdeniyetin yurdu? Bu kumlardan mı Allah'ım nebiler fışkırıp durdu? Henüz tek belki iman çakmadan cevvinde dünyanın, Bu göklerden mi Yarab coştu sanak sanak edyanın? Serendikler, şu sahiller mi, Cudiler bu dağlar mı, Bu iklimin mi İbrahim'e yol gösterdi ecramı? Haremler, Beyt-i Maktisler bu topraktan mı yoğruldu? Bu vadiler mi dem tuttukça bihuş etti Davud'u? Hiralar, Tuğruh Sinalar bu afakın mı şehkarı? Bu taşlardan mı yer yer taştı Ruhullah'ın esrarı? Cihanın garb vahşet vahşetsar iken, Şarkında karnaklar, Haremler, seddiçinler, Takı kisralar, habernaklar, İremler, suru babiller, Sema peyma değil miydi? O maziler ilahi, bir yıkık rüya mıdır şimdi? Ne yapsın? Na ümit olsun mu? Şarkın intibahından Krişan ruhumuz Ayip dönerken Bargahından Bu haybetten usandık biz Bu hüsran artık el versin İlahi Nerede bir nevhan ki Donmuş hisler üpersin? serilmiş sineler kabusu artık silkip üstünden hayat elbette hakkımdır desin dünya değil derken